والصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 İnallahi basirun bil hubad Allahumme salli ve selim ve barik ala Bismillahirrahmanirrahim فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشُئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الجليل الكريم يا إله العالمين ظاهر Gönüllerimizi hakaik Aliye'ye aşina eylem. İman ve itminana ulaştır bizleri. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi yâb eylem. Amin. Amin. Hormeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Muhterem Müslümanlar. İslami hayatımızı devam ettirebilmemiz, arızasız yaşayabilmemiz bir kısım müeyyidelere, onları omuzlarında taşıyabilecek rükünlere bağlı ve dayalı. Emru bil maruf nehyi anil münker cihat ve cihatın teferruatına temas ettikten sonra, ahirete ait sahneler ve tablolar bir mümin için en büyük müeyyidedir. Ahireti daima nazarına alan insan, hareketlerinde, istikamet içinde olacaktır. Ahireti görerek hareket eden bir insan, davranışlarında onun inhirafı olmayacaktır. Bu hususa temas etmeden evvel, bir evvelki hafta tarihi tekerrürlere temas ettim. Üzerinde yaşadığımız küreyi arz pek çok şeylere sahne olmuş medeniyetlerle beraber onların da enkazına sahne olmuştur. Seyyidina Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan fahri Kainat efendimize ve günümüze kadar meseleyi kronolojik hüviyette takdim etmeye çalıştım. Beşer, rahat, refah ve maddi huzur içinde ne zaman sıldırmış ve çılgınlaşmış o zaman Cenab-ı Hak altların üstlerine getirmiş perişan ve derveder etmiştir. Bu gedik kapanmamıştır, kıyamete kadar da kapanmayacaktır. hüre arzın sinesindeki bu gedikten, bu delikten daha pek çok devletler, pek çok milletler, pek çok kültürler ve pek çok arzlar yutulacaktır. Baş kaldıran, Allah'a isyan eden, Allah'ı tanımayan milletlerin bu delikten kaybolması haddü hesaba gelmez hüviyette olduğu gibi, bundan sonra kaybolacakların da haddü hesabı yok. Buna tarihi tekerür dedik ve bunu takdim etmeye çalıştık. Bu bize bir şey anlatıyor. Kur'an'ın beyanı içinde bize şunu anlatıyoruz. İnsanlar kendilerine hatırlatılan şeyi unutuncam. Allah ve Allah'la alakalı şeyler unutuncam. Haşru neşri unutuncam. Kalbi ruhi ve vicdani hayatlarını unutuncam. Cismaniyete ve maddeye saplanınca Allah gökten nimetlerini yağdıracak, yerden de nimetler fışkırtacak, onları gafil ve cahil kendilerini görmez ve düşünmez hale getirecek. Dalalet ve duyana saptırtacak, vazife şuurundan mahrum bırakacak, ve sonra da daha evvel rahmetini indirdiği yerlerden başlarına bela indirecek. Rahmetini fışkıttığı yerden belalar fışkırtacak. Nuh kavmini öyle helak ettiğim. At kavmini öyle helak ettim, Hud kavmini öyle helak ettim, Salih kavmini öyle he helak ettim. Allah'ın salat ve selamı bütün enbiyayı hususiyle fahri kainat Efendimiz üzerine olsun. Beşer bu tarihi tekerrürlerden ders almalım. Hiç kimse teminat altında değildir. Şeriatı fıtriyedeki kanunlara riayet eden, Allah'ın himayesine giren, yani mazbut ahlak yaşayan, dejenerasyondan uzak kalan, anarşiden uzak kalan milletler yaşama hakkını kazanır. Bozulan ve inhiraf eden, kainatta cereyan eden kanunlara uymasını bilemeyenler, yine kainatın meydana getirdiği tuzaklar, kapanlar tarafından yutulacaktır. Bunun önüne kimse geçemeyecektir, huzur bile geçemeyecektir. Binaenaleyh, bu bizim için ciddi bir müeyyidi olarak ağzını açmış bir canavar gibi karşımızda beklerken bizim istikamete gelmemiz iktiza etmektedir. Bu husus üzerinde de fazla durmayacağım. Ve evvelki derste kısaca arz ettiğim hususlarla iktifa edeceğim. Ve bundan sonraki derslerde Allah'ın inayetine istinad ederek ahirette Cenab-ı Hakk'ın bizim için hazırladığı... Eğer iyilikler olarak, eğer kötülükler olarak sebebiyet verdiği şeyler zaviyesinden haşlü neşli ele alacak ve bu hususun bizim için nasıl bir müeyyidi olduğuna dikkatinizi çekeceğim inşaallah Teala. Yapılan bütün iyilikler, o uhrevi ve baki alemde baki semereler ve meyveler verecek. Burada istikamet içinde faziletle yaşayan insanlar, Berzahta da rahat edecek, Allah'ın huzurunda da rahat edecek. Buradaki ibadetü taat ve bir gönül heyecanın, orada baki meyveler verecektir. Buradaki bir basiret ve idrak, eşya ve hadiselere nüfuz etmem, orada Cenab-ı Hakk'ın sonsuz cemalini müşahede etme kapısını açacaktır. Burada eşya ve hadiselerin içinde kör yaşayanlar, tabiat ve tabiatın esrarını bilemeyenler, İlimlerle hakkın irfanına eremeyenler orada da hakkı göremeyecek ve hakkın cemalinin cilvelerinden ibaret olan cennetin semtine sokulamayacaklardır. Burada basiret halinde inkişaf eden, bir gönül halinde heyecanla dolup taşan ve duygular halinde muttasıl uyanık bulunan bir varlık olarak insan yaşadığı zaman orada bütün bu etti arz ettiğim şeylere nail ve masar olacaktır. Ahiret ya böyle iyilerin gidebileceği, içinde rahat edebilecekleri saraylardan daha muhteşem, buhrevi ve ebedi alemler, ebedi saraylardan ibarettir. Veyahut hayatını burada suistimal etmiş, kötülükten kendini alamamış, kalbine irfan koyamamış, faziletli olarak yaşayamamış, milletini, vatanını düşünememiş, ona hizmet edememiş, Allah'a kullukta kusurla yaşamış. Resulullah ümmet olmada kusurla yaşamış, Kur'an'ı tanımada kusurla yaşamış, ona karşı saygıda kusurla yaşamış. O da baş aşağı kayaya gidecek. Cehennem zindanları insanları beklediği gibi cennet sarayları da insanları bekliyor. Her şey bir sel halinde akıp gidiyor. Nurani ve temiz olanları, kaymak olanları yukarıdan akıp akıp cennete gidecek. Sefil ruhlar sefaletten kurtulamayanlar, onlar da katran gibi, zift gibi bir nehir halinde akıp cehennemin gayyasına gidip toplanacaklar. Ahiret burada olup biten şeylerin havzudur. Burada ne akıyor, ne çıkıyor, ne dalgalanıyorsa orada tekevvün edecek, bir varlık gösterecek şey de aynı şeylerdir. Cenab-ı Hak en ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Bizi hidayete, doğru yola, selamete, rüşte, İhsal buyursun, vasıl eylesin. Dalalete ve gayyaya gitmeden bizleri masum ve mahpuz buyursun. Fakat bu hususlara intikal etmeden evvel, size haşr-ı neşri aylar üzerinde durarak, eğer nebilerin tebliğ zaviyesinden, eğer Kur'an'ın bu mevzudaki ayet beyinatının, beyin ve ras, rasin beyanatı zaviyesinden, eğerse devrin bize anlattığı ilimler zaviyesinden, Az dahi olsa anlattığım kanaatindeyim. Ben aylarca üzerinde durdum ama aylarca durmaya göğe, göre rasin ve sağlam bir şey verdiğim kanaatinde değilim. Bir fikir verdim diyebiliyorum. Onun için üzerinde fazla durmayacağım. Ama yine de ahiret sahnelerine intikal ederken evvela ben meseleyi o zaviyeden ele almayı düşünüyorum. Evvela herkes iki kere iki dört eder katiyetinde inanmalıdır ki... Bu imtihan dünyası kapandıktan sonra, bir mükafat ve diploma alma dünyası açılacaktır. Bu fani alemin ayları güneşleri battığı gibi bir gün tamamiyle battıktan sonra yepyeni bir âlem, bir meşher açılacaktır. Burada Allah'ın sanatları teşhir ediliyor, orada da müminlerin davranışları, ibadetleri ve kullukları teşhir edilecektir. Burada eşya ve hadiseler halinde bunlar gösteriliyor kudret ve irade kaleminin işlemesiyle meydana gelen sanat eserleri teşhir ediliyor. Orada da sizin iradenize terettüp eden aşkınız, heyecanınız, zikriniz, fikriniz, imanınız, izanınız, irfanınız, Allah'la münasebetiniz, Kur'an'la alakanız, Resulullah'la münasebetiniz bir meşherde teşhir ediliyor gibi teşhir edilecektir. Ve pek çok yüzler o gün beş aşet gamz edecektir. Sevinçten kendinden geçecektir. Pek çok yüzlerde kararacak, simsiyah olacak. Saklanmak için delik arayacaktır. İkinci şıktan Allah bizi muhafaza buyursun. Herkes iki kere iki dört eder katiyetinde, bunda katiyet olmayabilir. Haşru neşle inanmalıdır ki, ahiret onun için bir müeyyide olabilsin. Davranışlarını ölümden sonraki hayata göre ayarlasın. Ve bir tek gayri meşru arpay ağzına götürürken endişeden kalbi çatlayacak hale gelsin. Aman, gayrin hakkıdır, başkasının hakkıdır desin. El ayağı titresin, felç olmuş gibi olsun. Oraya inanmaya bağlıdır. Oraya inanmayan da ciddi faziletin bulunacağına da inanmıyoruz. Muhasebe duygusu içinde, mürakabe hissi içinde yaşayacağına da inanamıyoruz. Binan ahirete iman mevzum. Her davranışından Rab'be hesap verme mevzu çok bağlayıcı ve kenetleyici bir husustur ki, gence de ihtiyar adam, yaşlıya da çocuğa da bir huzur bir emniyet getirmenin yanı başında, aynı zamanda onlardan sadır olacak taşkınlıkları da önleyici en büyük mesirdir, en büyük bir esastır. Ahiret akidesi bizim için iki kere iki dört eder katiyetinde müşerlem meselelerdendir. Arz ettiğim Kur'an-ı Kerim'den ayeti i Celile-i Kerim'e, ''Kul sirû fil ardi fanzuru, keyfe bedâ'l halk'' Habibi zişanım, onlara söyle yeryüzünde seyyahata çıksınlar. Yıkılmış milletlerin enkazları arasında dolaşsınlar. Gelmiş geçmiş milletlerin tarihi hayatlarını gözden geçirsinler. Varlıkların yeryüzünde nasıl meydana geldiğine baksınlar. Hilkatın başlangıç noktasına gitsinler. Yoktan bir şey nasıl var olduğunu anlamaya çalışsınlar. Yoktan bir şeyi var eden Allah, atomları bir araya getirip, terkipler yapıp, büyük moleküller yapıp, büyük terkipler yapıp, kainatı varlıkla, varlıklarla şenlendiren Allah Celle Celaluhu, her şeyi söndürdükten, yok ettikten sonra, yeniden bütün eşya ve hadiseleri ihya edecek, inşa edecek, yeniden bir düzen kuracaktır. Baştan bu düzeni kim kurduysa bu düzeni yeniden o kuracaktır. Bu saati baştan yapan, kuran, ayarlayan, bu saati baştan yapan, kuran ve ayarlayan Allah Celle Celaluhu bunu bozuk parçalarını dağıttıktan sonra yeniden bir araya getirecek, aynı hal ve aynı hüviyeti verecektir. Bu Kur'an'ın beyanı. Geziniz yeryüzünden, hilkatı araştırınız, Nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl yürüdü, nasıl bu hale aldım? Bunu alt üst ettikten sonra Allah yeniden bu düzeni kuracak, iyileri mükafatlandıracak, kötüleri ve faziletten mahrum olanları da cezalandıracaktır. Bu hususu arz ettiğim gibi fikir verebilecek mahiyette takdim ettiğim kanaatindeyim. Fakat üzerinden bir iki sene gibi bir zaman geçti. Ben üzerinde uzun boylu dursam dahi. İkincisi, kulasaten arz etmemde çok fazla zarar olmayacağı mülazası sizin unutmuş olmanızı da hesaba katarak bir iki cümle yine aynı meseleler üzerinde duracak, bir fikir verecek ve sonra da ahiretin sahnelerine ve tablolarına hep beraber geçecek bizi bağlayıcılığını beraber müşahede etmeye çalışacağız. Yer yüzünü bir meşher halinde temas ettim, Allah ayarlamış tanzim buyurmuştur. Zeminden semaya kadar gelirken taksinin içinde dinlediğim ayetlerde tevafukan "Ve sema sema'iris rukkum ve ma Semadan sizin rızkınız iniyor, yağmurlar halinde iniyor. Işığın zerreleri halinde iniyor. Havadaki zerreler halinde iniyor. Allah rızkınızı semadan indiriyor. Kaderini, miktarını, ilmi ilahisiyle oradan indiriyor. Ve sonra orada dalgalandırdığı, mevcelendirdiği şeylerle, terkipler yapmak suretiyle rızkınızı oradan indiriyor. Rızkınızı yerden fışkırtıyor. Binaenaleyh zemine ve semaya bakacak. Allah'ın bu mevzudaki fevkalade sekavetini... Faukalade ihsanını, faukalade keremini göreceksiniz. Kendisini bilmeyen, tanımayan, marifetini henüz ermemiş bulunan bir cemaati bir ziyafet sofrasına davet ediyor. Cemaat sofranın başına geldiğinde, tepeden tırnağa muhtaç oldukları her şeyi sofranın başında hazır buluyorlar. Ağaçların dallarından sarkan elmalardan armutlara kadar. İnsanların ihtiyacına ve insanların zevkine göre bunları ayarlayan insan değildir. İnsanı buraya gönderen Allah Celle Celalhum, ağaçları da birer tablacı halinde yaratmış. İnsan gelmeden evvel insan için ihzar etmiştir bunları. Annelerin abu hayat membağı olan meme musluklarından onları beslemeden alından buludun gözyaşlarına rahmet damlalarına kadar. Her şeyi onların emrine amade ve müsahhar kılmış insanlar yeryüzüne gelmeden evvel geldiklerinde her şeyi burunlarının dibinde bulmuşlarım. Havaya ihtiyacı olunca farkına varmadan onu teneffüs etmişler. suya ihtiyacı olunca, olunca vücutlarının ihtiyacı olan suyu başlarının ucundan şakır şakır akar bulmuşlardım. O devri daim yapmış, tebahhur etmiş bulut olmuş, tekrar yağmur halinde şakır şakır yere yağmış topraklarını beslemiş derken denizlere ve nehirlere gitmiş tekrar buharlaşmış bir ana halinde daima siyanet kanatlarını açmış insanları himaye etmiş iradesi var gibi iktidarı var gibi ilmi ve şuuru var gibi insanlara hizmet etmiş ve bu davranışlarıyla göstermiş ki benim şuursuzluğum arkasından o buludun şuursuzluğu arkasından buharlaşma kanununun şuursuzluğu arkasından denizin, çayın ve ırmağın şuursuzluğu arkasından şu bu davranışlar ve işleri idare eden, her şeye aşina ve nigehban, her şeyi bilen ve her şeye vakıf olan bir Allah vardır ki celle Celalhum. insanı yarattı ve sonra insanın muhtaç olduğu, zevk alacağı, lezzetle yaşayacağı zemini de onunla beraber hazırladı, burnunun dibine koyu verdiğimiz. Rabbin bu kadar kerem ve ihsanını görüyoruz. Halbuki bu dünyada bu Kerem ve ihsanın biz ancak binde birine şahit oluyoruz. Bütününden istifade edemiyoruz. Essek bile tadıyoruz. Ve sonra hemen ölümün pençesiyle yıkılıp gidiyoruz. Ağzımıza bir tad oluyor ama karnımıza ve içimize bin feryat, bin figan oluyor. Halbuki bu Kerem ve İhsan sahibi, ebedi bu Kerem'ine muhtaç olan kimseleri perverdi etmek ister. Burada olmadığına göre, Demek başka bir diyarı var ki, bu keremi kesilmeyecek şekilde, bu ihsanı tükenmeyecek şekilde, bu civan mertliği bitmeyecek ve upul etmeyecek şekilde orada devam ettirecek, sizi burada memnun eden Allah Celle Celaluhu, orada da devamlı sizi memnun edecektir. Biz Rabbin yeryüzündeki bize ihsanları merdiveniyle haşre giriyor değil, haşre yükseliyoruz. Öldükten sonra dirilme semasına yükseliyoruz. Bu nimetleri böyle gördükten sonra diyoruz ki, karşılık almadan bunları bize veren Allah Celle Celaluhu, hiç tattırıp da içimize beryat atar mı? Hiç bizi inkizarı hayalde bırakır mı? Hiç elimize verdikten sonra çeker alar, alır mı? Aldığına göre demek ki başka bir alemde yeniden bu nimetleri bize iade edecektir. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّخِينَ اِلَى الْرَّحْمَانِ وَفْتَمْ وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ اِلٰى جَهَنَّمَا وَرْدَمْ Nasıl Allah müttakileri o gün cemaat cemaat edecek. öyle de mücrimler onları da yine cemaat cemaat haşr ve neşredecektir. Aynı zamanda bu ihsanlarının yanı başında bir de izzeti vardır. Her konak sahibinin izzeti vardır. Bu nimetlere sahip olan her sultanın izzeti vardır. Allah'ın da bir izzeti vardır. O nimetleriyle sizi perverdi eder, yetirir, karnınızı doyurur. Bütün ihtiyaçlarınızı önünüze serer. Ama o nimetlerden istifade edip, civan mehtlik içinde şükürle ona mukabele edenleri nimetleriyle öbür alemde perverde edeceği gibim. O yemekleri yiyip de onu tanımayanlarım, kabı kaçağı kıranlarım, nimetleri pis şeylermiş gibi ayakların altına dökenlerim, ruh sefaletini ishar edenlerim. Onu da Allah izzetine dokunacak, gayretine dokunacak, tazip edecek, onun içinde yine haşrı neş hazırlayacak. İzzetine dokundurduğu için, gayretini rencide ettiği için, Allah'ı tanımadığı için, bu nimetleri bilemediği, nimet merdiveniyle Allah'a yükselemediği için onu da Allah boş bırakmayacaktır. Rabbin sonsuz bir rahmetini müşahede ediyoruz. Bütün eşya ve hadiseler O'nun sonsuz rahmetini bize haykırıyor. Gözümüzün tümsek olmasından çünkü gör görmeye böyle olması elverişli. Güneşle aramızdaki mesafenin mükemmel ayarlanmasına kadar çünkü görmemize böyle olması elverişli. Ağzımızın tabi kısım tükürük, bezlerinin tükürük ifraz etmesinden, midenin bir kısım ifrazatta bulunmasına kadar çünkü böyle olması elverişli. Bütün bunlarda Rabbin sonsuz rahmetini müşahede ediyoruz. Anne karnında şefik ve refik beslenmeden, dünyaya geldiğimiz zaman annenin meme musluklarından, Abu hayat gibi ağzımıza akan süte kadar, bu hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren, nimet sofralarının önümüze kalkıp indiğini görmeye kadar, fevkelader efetini, şefkatini, merhametini müşahede ediyoruz. Halbuki bu refet ve bu şefkat bu kadar besledikten sonra mı? şayet bize lütfettiği şeyleri elimizden alırsam, o merhametten bizi mahrum bırakırsam, bizi bir daha dirilmemek üzere kabre korsam, ebedi hapsi münferide tecride hapsedersem, merhametsizlik yapmış olur. Halbuki şu merhametinden onun merhametli olduğunu görüyoruz. Onu Rahman ve Rahim görüyoruz. Demek burada başlattığı merhamet bezmini, Allah öbür alemde de devam ettirecektir. İnna الْأَبْرَارَ لَف۪ي وإن الفجار لفي جحيم أبرار olan iyilikle onun lütuflarına mukabele edenler onlar cennete gidecekler fujjara gelincem Allah'ın merhametini ve rahmetini tanımayanlara gelince onlar da başaşağı yıkılıp kayaya gideceklerdir Allahu Teala ve tekaddes azzetlerinin bizim için hazırladığı şu zemini bir han bir misafirhane şeklinde görüyoruz Fahrî Kainat Efendimizin beyanı içinden Ma ana illa karakibin istazalla tahta şeceretin thumma raha fe terakam. Mali ve mali'd-dünya. Ma ana illa karakibin istazalla tahta şeceretin thumma raha fe terakam. Na'le kam var benim dünyanın, dünyayla. Yani ben dünyada ebedi kalacak değilim. Benden evvel gelip gidenler gelip gittiği gibi ben de gideceğim. Benim içinde bir göç, bir rihlet, vahis mevzudur. Benim dünyadaki durumum şuna benzer. Bir ağacın altında muvakkaten istirahata çekiliyorum. Dinleniyorum, sonra çekip gidiyorum. Ağacı da bırakıyorum, gölgeyi de bırakıyorum. Bura insanların muvakkaten uğradığı, böyle altında istirahat ettikleri bir ağaç gibidir. İsterseniz siz kendi durumunuza bakın. Yaşlılar, zavallı, perişan kendi durumlarına baksınlar. Dün annelerinin kucağında öpülen, koklanan çiçekler gibiydiler. Daha sonra delikanlı oldular. Bazıları bunların çılgınlıklara girdim. Ve bazıları yaşlandı, belleri büküldü, ayakları ağırmaya başladı. Mescitte Rabbin huzurunda otururken dahi edebe riayet edemez hale geldiler. Diz oturmasını bilemediler, o hale geldiler. Bir tip tükenme bunlara bir şey anlatmadı. şunu anlatmalım. Bu dünya bizim için ebedi bir saray değildir. Burası bir misafirhanedir. Bu misafirhanede misafirhane sahibini bilecek ve öbür alem için hazırlanacaksın burayı değerlendirmiş olursun. Yoksa bir ağacın altında oturduğun müddet zarfında gafletle geçirirsen hem dünya gidecek hem de ukvayı kazanmadan yüzünün karasıyla beraber olacaksın. Allah kötü akıbetten iman edenleri muhafaza buyursun. Bu han her gün dolar boşalır. Yunus Emre'nin diliyle dünya bununla 7 kez doldu, ahiri bizden de kalan dünyasındır. Kim bilir kaç defa dünyanın alt üstüne geldim. Kaç defa bütün medeniyetler yerle bir edildim ve kaç medeniyet denizin dibine battım. Onun yerine yeniden kaç medeniyet yeniden teşekkül ettim. Kaç defa bir ölçek gibi alemi ervahtan aldığı varlıkları tekrar alemi berzaha döküverdi bilemiyoruz. Nihayet bizden de kalan bir dünyadır. Yarın biz de çekip gidecek ve ağacı terk edeceğiz. Fahri Kainat Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı şey bu idi. İşte bu hal ve bu vaziyet gösteriyor ki, bu hana gelen insanlar misafirdirler. Buraya gelinceye kadar pek çok yere uğradıkları gibi buradan sonra da pek çok yere uğrayacaklardır. Bunlar bir yolcudurlar ta zerrat aleminden moleküller aleminem, anne karnına, ceninlik devresine, çocukluk vaziyetine, delikanlık keyfiyetine, yaşlılık hava ve hüviyetine uğrayarak çeşitli istasyonlarda birer miktar durduktan sonra bir de berzah ve kabir istasyonuna girecekler, orada da bekleyecekler ve sonra vatanı asilleri olan ahirete irtihal ve intikal edecekler. Burada gördükleri, duydukları Yaptıkları işlere göre orada muamele görecekler. Öyleler öyle muamele görecek ki Kutsi hadisin ifadesiyle: "Adettül ıgbadi al salihin. Ma aynun raa't ve la uznun semaat ve la khatar ala kalbi beşer.'' Salih kullarıma öyle şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın kalbine ve hayaline gelmiştir. Hepsi sürprizdir bunların. Gördükleri zaman kendilerinden geçecek. Aşk ve vecd içinde kendilerinden geçecekler. Bu yüce ve bu inşirah verici akibet Allah cümlemize ulaştırsın. Bunlarla şunu size intikal ettirmeye çalışıyorum. Kainatta cereyan eden hadiseler, olup biten şeyler, Cenab-ı Hakk'ın bize bakışı, eşya ve hadiselerin onun bakışı karşısında aldığı vaziyet ve keyfiyetler kendilerinden daha ziyade ahirete telalet etmektedir olup biten her şey ahiret için bir dildir. Ahirete aykırıyor, ahirete anlatıyor. Ve bu yüce hakikatler hususuyla Enbiya-i İzam'ın dilinden, Asfiya-i Kiram'ın beyanından, Evliya-i İzam'ın ifadelerinden öyle rasih, öyle rasim bir hal almıştır ki inkar etmek mümkün değildir. Beşerin en doğru sözlülerim, ölecekleri zaman dahi beyanlarına tek kelime yalan katmayan en doğru sözlülerim, en doğru beyanlılarım, hayatı istihkar eden Enbiya-i Kiram, kumda yatan, kumu yastık yapan, ölümü dünyaya tercih eden Enbiya-i İzam, Hepsi el ele omuz omuza 124 bin peygamber, 224 bin peygamber öldükten sonra dirilme vardır. Haktır, Badel Badelmeti hakkkun hakikatını ifade ediyor ve parmak basıyorlar. Binan Aliley bu kadar şahidin beyanını tekzip etmek mümkün değildir. Çünkü bunların yalan söylemeleri, yalana tenezzül etmeleri mümkün değildir. Ve bu kadar evliyanın o kadar milyon, o kadar milyona yükselmiş veli sayısında ayrı bir cemaatte aynı beyanlarını teyit ve tasdik edersem bunu inkar etmek mümkün değildir. 124 bin peygamber bu hakka taparmak basıyorsa, 124 milyon evliya aynı hakka taparmak basıyor. Kumda yatan 124 milyon evliyem. Dünyayı kale almayan 124 milyon evliyem, beşeri kaprislerini aşan 124 milyon evliyem, aynı hakikata parmak basıyor. Devre Adem'den bu yana gelen bütün asfiye aynı hakikata parmak basıyor. ''Vel ba'su ba'del mevt hakkın'' diyor, aynı hakikata anlatıyorlar. Kaldı ki, her şeyi hikmetle yapan, hiçbir şeyi abes yapmayan Hazreti Allah'ın bu kadar icraatı, bu kadar işleri karşısında ahireti getirmemesi düşünülemez. İnsanın soluk alabilmesi için böyle hikmetle bir burun yüzüne takan Hazreti Allah. Görebilmesi için gözleri en hikmetli şekilde yüzüne perçinleyen Hazreti Allah. Duyabilmesi için duymaya en müsait şekilde kulakları hazır, hazırlayan ve ona da hikmet vaz eden Hazreti Allah. İsterseniz hayalinizde bunların yerini değiştirin, bir karmaşıklığın meydana geldiğini göreceksiniz. Ağzınızın yerine gözlerinizi koyunuz. Ve sonra ağzınızı gözlerinizin yerine yerleştiriniz. Kulaklarınızı diz kapaklarınıza yerleştiriniz. Bir muazenesizlik ve bir isabetsizlik, bir abesiyet müşahede edeceksiniz. Hangi uzvunuzun yerinde olmadığını iddia edebilirsiniz. Sizi en mükemmel şekilde yaratan Allah, size hikmet dersi vermekte ve hikmetini göstermektedir. Sizin gibi bütün kainatta böyledir. Ağaçların varlığından hayvanların varlığına kadar varlıklarının belli şekiller içinde burada arzı idare etmelerine kadar her şeyde binlerce hikmet vardır. Ve Rab kainatı hikmetle dokumakta, hikmetli bir halinde size takdim etmekte, hikmetten anlayan sizlere bu hikmetli manzarayı tatdim edip göstermekte, dem, hakim dedirmek istemektedir. Evet Allah hakimdir, her şey hikmetle yapar ve her işte hikmeti vardır, abes işlemez, Allah dedirtmek istemek için. Bunları sizin nazarınızı arz etmekte, nazarınızı arz etmekte ta Allah'ı hakkıyla tanıyasınız, inkiyat edesiniz ve ahiret için hazırlanasınız. Dünyayı bu kadar hikmetlerle nesceden Hz. Allah mümkün müdür ki, ahireti yapmamakla yaptığı bütün bu işleri abesiyete kalbetsin. güzel bir saray yapsın ve sonra onun üzerine bir kubbe koymasın, İçindeki bütün aşağı yağın yağmurla çürüsün. İnsanları bu kadar antika sanatlar halinde yaratsın. Bu meşergahı aleme getirsin, koysun, haşresin. İnsanın muhtaç olduğu her şeyi bu saray için lazım olan her şeyi de hazırlasın. İnsanın emrini amade kılsın. Ve sonra harap etsin, yok etsin her şeyim. Tam hakimken, tam abesçi birisi olsun, haşa ve kella. Bu kadar hikmet, hikmetlerle hazırladığı bu sarayım öbür alemde de devam ettirmek suretiyle Allah, hikmetini gösterecektir. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en يُتْرَكَ سُدَ İnsan başıboş kendini abes mi zannediyor? İnsan bir meb'ustur, insan bir vazifelidir. Cebinde taşıdığı hafıza defterine, bu kainatta gördüğü şeyleri kaydetmek, değerlendirmek, bunların felsefesini yapmak, hikemiyatına vakıf olmak için buraya gönderilmiştir. İnsan nebilerden sonra yeryüzüne gönderilmiş bir Allah elçisidir. Mahlukata bakmak için, eşya ve hadiselere bakmak için, onlardan anladıklarını tespit etmek için ve değerlendirmek için bir mebusdur buraya gönderilmiştir. Böyle bir insanın buraya gelmesi ve eşyanın onun için hazırlanması abest olmadığı için, insan ebede mebusdur ebede gidecektir. Burada aldığı ve iktisap ettiği şeylerle, ...kazanıp ve değerlendirdiği şeylerle ahirete gidecek orada ebediyen mesut yaşayacaktır. Allah ebediyen mesut yaşamakla bizleri serfiraz kılsın. Hususiyle Allah Celle Celaluhu, en küçük şeylere binlerce hikmet takıp, en küçük şeylerin en küçük ihtiyaçlarını gördükten sonra... ...insan gibi bekaya namzet bir insanın en büyük ihtiyacı olan beka ebediyet arzusunu isaf si asla düşünülemez. Allah insanın ebediyet arzusunu isaf edecektir. Evet midenin küçük arzusunu görüyor ve yerine getiriyor. Gözün arzusunu görüyor ve yerine getiriyor. Elin arzusunu görüyor ve yerine getiriyor. O temastan hoşlanıyor. Öbürü bakmadan hoşlanıyor. Öbürü duymadan hoşlanıyor. Öbürü rengarenk nimetleri ağzına alıp yemeden tat almadan ve sonra hücrelerin muhtaç olduğu gıdayı onların imdadına göndermeden hoşlanıyor. Senin vücudundaki uzuvların neye muhtaç ve neden hoşlanıyorsan, birer birer onların bütün arzularının yerine getirildiğini görüyoruz. Böyle en küçük şeylerin, en cüzi ve en küçük arzularını yerine getirir de, insan gibiyim. ben onu en mükerrem şekilde yarattım diye yemin ederek yarattığını anlatan Hazreti Allah'ım, Kasam olsun ki ben onu ahseni tatbikime masar eyledim diyen Hazreti Allah yeryüzüne halife olarak gönderdiği insanın arzularını yerine getirmemesin. En büyük ihtiyacını isaf etmemesin. En büyük dileğini ona vermemesi asla düşünülemez. Ağız yemek ister, göz görmek ister, kulak duymak ister, dil başka şey ister, el başka şey ister. Göz başka şey ister, kulak başka şey ister. Ama insanın vicdanı da ebet ister. Cennet ister ve cemalullah ister. Elin istediğini veren Allah, gözün istediğini veren Allah, dilin, dudağın istediğini veren Allah, kalbin ve vicdanın isteğini de isaf etmek suretiyle ahireti hazırlayacak, yeniden bir meşer açacak, siz oraya davet edecek, iyiliklerinizin karşılığında sizi mesut ve bahtiyar kılacaktır. Bu hususları ariz ve olarak size arz etmiştim. Fakat beyanatı Kur'an'ya bunları gayet rahatsız, gayet sağlam, sarsılmayacak şekilde ispat eder ki ben sadece bu mevzuda şeref nüzul olan 3-4 ayetin mal münifini arz etmekle iktifa edeceğim. Bu kadarcıkla bir fikir vermeye çalıştım. Asıl söz Kur'an'ın sözüdür. Ve Kur'an'dan meseleyi dinlemek lazım. Kur'an ı an beyan beyinat ile şöyle buyuruyor. Ve Allah'tan kafir olanlara tettiğin kul bala ve Rabb'le tettiğin kum, âlim el-gıyb, la yağzub onlarmız, kâluz zerre fi ve lafi el ve la min ve ve diyor. La umma firatu ve kerim. O kafirler diyorlar ki: "La te'tina's sah Bize kıyamet gelmeyecek. Haşru neşr olmayacak. Kul <gülüyor> belâ ve rabbil lâ te'tiyennakum." söyle onlara. "De ki evet Allah kasem olsun ki size haşr neşr getirecek. Kim o Allah Celle Celaluhu? Alimul gayb. O Allah ki gayba aşina, gaybı bilir." Sizin bilemediğiniz şeyleri bilir. X ışınlarıyla derinliklerine inemediğiniz şeyleri bilir. Atomu bilir, atomun zerrelerini bilir. Elektronu bilir, protonu bilir, partikülleri bilir. Esiri bilir, ötesinde dalgayı bilir. Allah Alimul Gayb'dır. La yazif anhum iskalu zerreten fi's semawati ve la fi'l O Allah ki gökte ve yerde maddenin en küçük parçası ona gizli değildir en küçük parçaya kadar her şeyi bilir ve tanır. Kimin vücudunda hangi malzemeyi kullanacak onu bilir ve tanır. Sizin vücudunuzda kullanacağı malzemeyi bilip ve tanıyan Allah, sizi belli atomlardan terkip ettikten sonra yine dağıtır sizin. Yine sizin vücudunuzun zerrelerini bilir ve tanır. Diğer aleme intikal ettiğiniz zaman, o zerrelerden yeni şekiller, yeni varlıklar teşkil eder, çünkü Allah'a hiçbir şey kapalı ve gizli değildir. O alimul gayb'tir diyor. لَا يَعْزُبَانُهُ مِثْقَالُ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي Ne atomlar Allah'a gizli kalabilir, ne de moleküller Allah'a gizli kalabilir, ne partiküller Allah'a gizli kalabilir, ne de büyük mürekkepler Allah'a gizli kalabilir. Sizi her şeyinizde bilen Allah C biz Zişan'ım söylem, o Allah onları haşr ve neşr edecektir. Havada uçuşan zerreler gözlerine bir hesap ve ölçüyle girmekten, vücutlarında işleyen atomlar bir ölçü ve hesap içinde işlemekten, bir kader ve miktarla hareket etmekten ve Allah'ın emir ve iradesinden asla ayrılmamaktan, onları bu, bu kadar mükemmel şekilde ayakta tutan, Yaratan, inşa eden ve ayakta tutan Hazreti Allah Celle Celaluhu öbür alemi hazırlayacak, bu onları doğru da haşr ve neşr edecektir diyor. Daha beyin beyanata bakın. Başka bir ayet-i celile-i kerimesinde, o rasim beyanatıyla, يَا اَيُّهَنَّاسِ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ Fînna çalaknâkum min tura bin, thumma min nutfa thumma min alaqa thumma min muzga min mukhallqa, vâghil mukhallqa. Dnü beyin alakum vânü qirrufîlar hamimaneşer. Ey insanlar, öldükten sonra dirilmeden şayet şüpheniz varsa, bu hususta tereddüt içindeyseniz. Fînna çalaknâkum min tura Aslında biz sizi yine azametle biz diyor sizi turaptan yarattık. Sizin menşeiniz yine topraktır, toprağın havi bulunduğu yeni ifadesiyle elementlerdir. Sizi içinde bulunduğunuz zeminde yaratan biziz, Edimi i aktan sizin mayenizi toplayan, bir protein çorbası teşkil eden biziz diyor. فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّةً مِنْ Sonra da canlıyı meydana getirince lütfeden sizi devam ettiren biziz. ثُمَّةً <gülüyor> مِنْ sonra derken bir kan kıhtısından sizi yaratan, sonra bir çiğnem et haline getiren, ki bunları Kur'an'ın muhüsül beyanın devrin fen adına getirdiği şeyleri anlatan ayetlerin anlatması adetinde intikal ettirmiştim size. Nasıl biz bugün röntgen şualarıyla Kur'an'ın beyan ettiği gibi bu safhaların birbirini takip ettiğini görüyoruz. Aynen de adeta diyor ki röntgen şualarından benim nasıl yarattığımı şöyle görüyorsunuz. Hatta benim sırayla size intikal ettirdiğim şeyleri müşahede ediyorsunuz. Aynen benim dediğim gibi biliyorsunuz ve buluyorsunuz bunun. İşte sizi böyle mükemmel yaratan, mebreğinizi topraktan alan, atomlardan alan, terkipler ve teşkiller yapan Allah Celle Celalhum Sizi öldükten sonra haş ve edecektir. Nasıl böyle bir sultanın sizi haş ve etmesinde şüpheye ve tereddüte düşüyorsunuz? Ve bir de makro alemden misal veya küre arzdan misal veriyor. واتار الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء Yer sessiz, humudet içinde, sakin hiçbir şey bitirmez havası içinde. Bir tek ot bitirmediği bir andan. Bahar geldiği zaman birden bile görüyorsunuz. Feiza ve <gülüyor> görursun yer cansız iken, eğer ona verince birden ihtizaz görüyorsunuz. Birden bile bir ot bitirme havası içine girdiğini görüyorsunuz. Warabet'i de bakıyorsunuz ki otlar büyüyor. Uanbetetmin kulli zevcin behic. Bütün otları çift çift yarattığını görüyorsunuz. Erkek ve dişi olmak üzere bütün otları Allah çift çift yarattığını görüyorsunuz. İnsandan onu anlatıyoruz. İnsanın maddesinin toprak olduğunu İlk hilkatın topraktan başladığını ve sonra anne karnındaki duruma intikal ediyor. Normu alemde insanın durumunu anlatıyor. Ve sonra da makro aleme intikal ediyor, ondan zemini alıyor. Her baharda gördüğünüz, zemin sayfasını sizin karşınıza getiriyor. Yeri de diyor her baharda ölü görüyorsunuz. Yağmur yağınca, badı ı nesim esince, havaya maruz kalınca, birdenbire her şeyi bitirdiğini görüyorsunuz. ذَٰلِكَ بَاَنَّ اللّٰهَ İster atomlar aleminin canlılığa doğru koşmasından, ister embriyolojik safhada ceninin kemale doğru koşmasından, ister kufkuru bir zeminken sonra otlar bitirip hayvanat ve insanın imdadına koşmasından. Gördüğünüz bu şeyler şundandır. ذَلِكْ ben Allahu هُوَ hak Bu sabit bir hakikattir ki bütün bunlar Allah'tandır. Allah'tan gelmektedir. ذَلِكَ بَاَنَّ اللّٰهُ وَلَقْ وَاَنَّهُ يُحْيِرْ مَوْتًا Allah ölüleri de böyle diritecektir. Bu ennallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Sizi böyle atomlardan toplayıp canlı haline getiren Allah diyor ki, öbür alemde de sizi atomlardan toplayıp canlı hale getireceğim. Sizi anne karnında geliştiren Allah diyor ki, kabre girip yattığınız zaman tıpkı bir sperm gibi oraya gireceksiniz. Anne karnında gelişen bir canlı halinde gelişeceksiniz. İsrafil sura nefk zaman kalkacak haş ve neş olacaksınız. Sizi böyle yaratacağım diyor. Her baharda ölü ve kupkuru zeminin İsrafil'in suruyla ihya ettiği gibi. Siz de ölüp toprağa girdikten sonra yine İsrafil'in suruyla sizi ihya edecektir, diriltecek, haş ve neş edecektir. Beyanatı Kur'an'ı görüyorsunuz. Adeta başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde, sehli mümteni havası içinde, yani avamın ve havasın, Okumuşun ve okumamışın anlayacağı bir dille bize öldükten sonra dirilmeyi riyazi katiyet içinde anlatıyor. Ve yine başka bir ayeti celile-i Yasin sureyi i Celilesinden: Havalen <gülüyor> yaral insanu enna halaknahu min nutfatin feiza huwa Bir yarattık. Bir damla sudan yarattık. Ve ve kasimun mübin. Kalkmış bizimle mübareze ediyor, muareze ediyor. Bize meydan okuyor. Bu kemikler bunlar çürüyüp böyle kül haline geldikten sonra bunları kim diriltecek diye bizimle mübareze ediyor. Kiminle mübareze ediyor? Mayesini topraktan alan ve yaratan Allah'la mübareze ediyor. Kiminle mübareze ediyor? Kendisini bir damla pis sudan yaratan Allah'la mübareze ediyor. En küçük bir hüveyneden insan gibi en ekrem bir mahluku meydana getiren Allah'a meydan okuyor. Avalam yaral insan anâ halaknâhum min nutfatin fe izâ Bir de bize misal irade ediyor. Olmaz diyor bu. Vazara belena meselen ve İlk yaratılışını unutuyor. Nasıl meydana geldiğini unutuyor. Arkaya bakmayı unutuyor da Sonra <gülüyor> Bunlar böyle çürümüş, kül haline gelmiş olduktan sonra bu kemikleri kimi ihya edecek diyor. Şu mezarlardaki kemikleri kimi ihya edecek diyor. Kul Habibimiz Şanım söylem. Yuhyi <gülüyor> halazi ensaha avval marra. O kemikler hiç yokken onları kim var ettiyse o ihya edecektir. Kemikte yokken ette yokken, onun varlığına dair bir molekül dahi yokken, bir atom dahi yokken, yoklukta varlık cilvesini gösteren, yokluğu varlığa şıkkılan, varlığa doğru koşma şevkini ona bahşeden, varlığına erme şevkini kendisine bahçeden, Allah onları ihya edecektir. Kul يُحِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ İtiraz hakkınız var mı? Yuhîllezî enşahâ ve lemre ve huve bi kulli Bütün mahlukat alim ve nigahbandır. Kime ne girer, ne çıkar? Kim neye meydanlık yapmıştır? Kimin vücudunda kimler talim ve terbiye görmüştür? Nelere hazırlanmıştır? Onların bütününü bilen Allah, bütününden haberdar olan Hazreti Allah, ilminin haberdarlığının muktezatı olarak yapacak, seni haç ve edecektir. Bu bir delil. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا Yemyeşil ağaçtan ateşi çıkaran Hazreti Allah'ım, ağaçlarla sizin yakıtınızı temin eden Hazreti Allah'ım, içi su dolu olsa içinde yanıcı karbonu bulunduran Hazreti Allah'ım, ve hususi mayetteki izahıyla merh ve afar ağacı, Su kendilerinden akıyor olmasına rağmen sürtündüğü zaman ateş çıkarttıran Hazreti Allah, suya dahi yanma ve patlama kabiliyetini veren Hazreti Allah, kaldı ki biz bugün bundan daha başka şeyler dayanmıyoruz. Atomik infilaklarda denizler bile yanar ve infilak edersem, onlar dahi öldürücü ateşler meydana getirirse, Hazreti Allah şakır şakır su damlatan merh ve efer ağacının şahsından, suyun dahi yanabileceği hususuna dikkati çekerek, böyle zıttan zıttı hasıl eden Allah'ım, terslikler içinde düzlükler meydana getiren Hazreti Allah'ım, اَلَّذ۪ي <gülüyor> جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ <gülüyor> Yem yeşil ağaçtan sizi ateş çıkarıyor. Kupkuru ağaçtan haydi haydi size ateş çıkarır. Sizi baştan yaratır yoktan. Sonra sizin vücudunuzda kullandığı aynı malzemeyi kullanır öbür alemden. Bu daha ehvendir Allah için Celle Celaluhu. Eğer ehven olma, ağır olma onun için bahis mevzu ise muhal farz. Ve <gülüyor> Siz tutuşturursunuz, istifade edersiniz. Hususiyle çölde Arap'ın istifade ettiği bir vel arda bi ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu, onları yaratmaya muktedir değil mi zannediyorlar? Büyük teleskoplarıyla, fazayitlaki müşahede ediyorlar. Beş milyar, beş trilyon sene ötelerde büyük Nebulozlardan bahsediyorlar. Ve bunların bizim yanımızda bulunan, bize yakın olan sistemlerle, galaksilerle ciddi münasebet içinde olduğunu görüyorlar ve kainat şiirimsi bir ahenk içinde büyümekte ve gelişmekte olduğunu müşahede ediyorlardı. Bu kadar geniş kainatların bir şiir ahengi içinde yaratan ve tesbih tanelerini elinde çeviriyor gibi çeviren evren, nizamını bozmayan, ahenk içinde devam ettiren, bu kadar muhteşem işler nazamet ve kudretini onlara gösteren, büyüklüğünü her gün binlerce gözü şahit tutan Hazreti Allah. İnsanı yeniden yeniden orada haşyetmeye muktedir olamayacak mı diyor soruyoruz. E <gülüyor> vellezî halaka semâvâti vel arda biqâdirin ela en yahluka mislehum insan gibileri yapmaya muktedir değil mi bütün bu gökleri ve yeri yaratan zemini baştan başa güna gün nimetlerle donatan semayı yıldızlarla tezni eden ay ve güneşi adeta mekik gibi Gece ve gündüzü, seneleri ve mevsimleri dokumaya vazifeli kılan Hazreti Allah, vazifeli olarak yeryüzüne gönderdiği insanları diriltmeye muktedir değil mi? Bela diyeceksiniz. Bela! Bela ve huvel kallâkul alim. Siz bunları duyduktan sonra zaten bela diyeceksiniz, evet. Kallâk-u olan Hazreti Allah diriltecektir. Kaldı ki, Eşcaya karşı onun emri sadece bir ol deyivermekten vermekten ibarettir. Ol deyiverdim, verdim olu verir. Mücerrret bir emir kafidir. İnna ma amruhu ıza arada şeyanen yakûl alahu kun Onun bir şey emri sadece ol deyivermektir. Ol deği verdim her şey olu verir. Olduğumuz gibi olu Olanlar gibi olu verir. Olacaklar olanlar gibi olu verir meydana gelir verir. Bu da Üç yönüyle, değişik zaviyelerden öldükten sonra dirilme hakikatına parmak basıyor ve dikkatimizi çekiyor. Avamın ve havasın anlayabileceği bir dille. Ve yine Kur'an-ı beyan ferman ediyor. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَغْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدْأَ الْخَلْقِ ثُمَّ اللّٰهُ يُشِئُنَّشْئَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Habibi Zişan'ın bir de söyle onlara yeryüzünde dolaştınlar, laboratuvarlara girsinler, kimyadan canlı meydana getirmeye çalışsınlar, iradelerini ve şuurlarını kullansınlar, ellerindeki ilmi kıstasları ve kompütürleri kullansınlar, bir canlıyı teşkil eden moleküllerin ne kadar komplike olduğunu görsünler, bir hücrenin meydana gelmesinin ne kadar çetin ve zor olduğunu görsünler, Rusya'daki kimya ensüsüne gitsinler, o başkanlığında 20 sene çalışan o entünün içindeki ıstıraba kulak versinler. Ve bir canlı meydana getirmeme heyecanı içinde, hele canı getirememe heyecan ve hele yaşadığını görsünler. Yeryüzünde dolaşsınlar, hilkatın mebdeini görmeye çalışsınlar, müllerin denemelerine ve tecrübelerine girsinler. Görecekler ki, öyle kimyevi şeyleri bir araya getirmek suretiyle kendi kendine, bir canlının meydana gelmesi katiyen ve katibeten mümkün değildir. Hilkatın mebdeyini araştırdıklarında Allah diyecekler. Binaenaleyh her şey eskiye adet ettikten sonra, şu varlık alemi bütün cilveleriyle sönüp, bağışlayın tuz buz olduktan sonra, yoklukta yine varlık çilvesini gösterecek Hazreti Allah. Başkaları biz kimyahanelerde canlı meydana getiremiyoruz. Getirsek bile bir irade, bir şuur var, Allah'ın verdiği irade ve şuur. Bugüne kadar bundan eser ve haber yoktur. Getirilse bile Allah'ın verdiği şuur, irade ve idrak var. Kendi kendine olamaz bu iş, mümkün değildir. Beşer acizdir, tabiat acizdir, esbab acizdir. Öyleyse mebdede onları teşkil eden ve varlıklarının malzemesini yaratan, yokluğa varlık çilvesiyle mütecelli olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, her şey yok olduktan sonra yeniden onları ihya edecek, haş ve neşredecektir, diyor. Bu da yine Kur'an mantığından tabir caizsem. haş ispat sadedinde irade edilen bir ayettir ki, ben sadece onları intikal etmekle iktifa ediyorum. Başka bir ayet-i kerimede de bize şunu diyor, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَنَّاسِ لَا Göklerin ve yerin yaratılış haddizatında insanın yaratılmasından daha büyük, daha çetin, daha zordur. Gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu insanı da evleviyetle yaratır diyor. Yine Kur'an kendi mantığıyla bize haş ve neşrit vassad bunu irat duyuru اَيَحْزَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًا اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَن۪ي يُيْيُمْنًا O atan, akan bir damla sudan yaratılmadı mı? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً Sonra derken kan pıhtısı oldu. فَخَلَقَ فَسَوَّ Allah yarattı ve istikamet verdi. Öyle bir istikamet, öyle bir düzgünlük verdi ki, insan kendinde kusur göremeyecektir. Göz bir planya gibi insanın vücudunda gezsem, kendisini tırmalayacak bir şey bulamayacaktır. Her şeyin yerli yerine yerleştirmiş olduğunu görecektir. O kadar mükemmel yaratılmış. Hiçbir sanatkarın elinden bu kadar mükemmel bir sanat eseri çıkmamıştır. خَلَقَ فَسَّوَّةً Hem yaratmış, hem istikamet, hem düzgünlük, hem pürüzsüzlük vermiştir. Ne gözünü tenkit edebilirsin, ne kulağını tenkit edebilirsin. Ne maddeni tenkit edebilirsin, ne mananı tenkit edebilirsin, ne anlayışını tenkit edebilirsin, ne de idrakini tenkit edebilirsin. Sana öyle bir hal öyle bir vaziyet vermiştir ki, her şeyin senin insanın içinde bir şiirin hasıl edeceği neşveyi hasıl eder. Bir huzur damlatır senin içine, gönlünü huzura gark verir. İşte bu Allah Celle Celaluhu. Bir damla sudan sizi bu hale getiren Allah Celle Celaluhu. فَخَلَقَ فَسَوَّمْ اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى Bütün bunları yaratan Allah, yeniden sizi diriltmeye muktedir olamayacak mı? Bela diyeceksiniz. Onun için bu sureyi bitirince resul Ekrem buyuruyor ki, müminler ümmetim benim şöyle desinler, Bela ve عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ şahidin. Evet Allah'ım biz de buna şahidiz. Sen ölüden diriyi çıkarırsın. Biriden ölüyü çıkarırsın, maddeden canlı meydana getirirsin ve sonra canlıyı dağıtır ondan yeniden maddem. Derken yeniden parçalarsın, partiküller haline getirir, yeniden tüketir, bitirir ve yine yeniden ihya eder, yeniden varlık çilvesine mazhar edersin. Aziz Müslüman, dörtü beş tane ayeti celil-i kerime. Ve 4-5 husus itibariyle de Kainat Kitabı'nın bize anlattığı şeyler zaviyesinden. Belki bütünü 11'e ulaşmadı, 12'ye ulaşmadı. Meselelerle, bunların hepsini bir noktada teksif ederek, yeni ifadesiyle odaklaştırarak size bir hususu göstermek istiyoruz. وَالْبَعْثُ ba'del الْمَوْتُ حَكِقَاتِ وَالْبَعْثُ ba'del الْمَوْتُ hususunu göstermek istiyoruz. Öldükten sonra dirilmek haktır dirilecek, haş ve neş olacaksınız. Bütün bir hayatın mükafatını görecek, ebedi huzur içinde yaşayacaksınız. Ve pek çokları da suiistimal ettikleri bütün bir hayatın ve bali ve hacalet ile öbür alemde haş ve neş olacak, bellerini doğrultamayacaklar. Kadırları bükülecek, dize gelecekler. Rezil ve rüsvay olacaklar. Orada ümmeti Muhammed'in yüz karası olacaklar. Ve resul Ekrem'in beyanı içinde sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi'ye yanaştıkları zaman Allah Resulü kovacak onları. Allah Resulü kovacak da bir yudum vermeyecek. merhamet merhametperver, ağlayan ve kırık bir gönül karşısında oturup huçkıra huçkıra ağlayan Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada durumunu değerlendirmeyen kimseleri orada Havz-ı Nebevisinin başından kovacaktır. İki üç cümleyle kulasıdayım. Ahiret'in tablolarına intikal etmeden evvel, nasıl Allah'ın mizanı var, nasıl mahşeri var, nasıl terazi var, nasıl hesap var, nasıl burada yaptığınız şeylerin kitabeti var, nasıl kitap var, nasıl derin bir muhasebe var, nasıl ebedi saadet ve nasıl ebedi şekavet var. Nasıl orada toprak olmayı arzu etme var ve nasıl elhamdülillah deme var ve kal elhamdülillahi ladi sadakana uğdahu auratan alarda deme var nasıl selam selam sözlerini duyma var ve nasıl yaleyteni kuntu tura batır ve telehfu var keşke toprak olarak olsaydım bu dehşet engi şeyleri görmeseydim İşte olacak bütün bu hususlar. Dünyada bizim davranışlarımıza bir bakıma bir kilit ve bizim muhateneye getirici çok ciddi birer rükün, birer esas olarak nazara aldığımız zaman istikamet içinde yaşama imkanını elde edeceğiz. Gençler bununla istikamete erecekler. ihtiyarlar bununla huzura kavuşacaklar. Çocuklar ancak bu sayede gerçek huzur ve saadet elde edecekler ve topyekün bir millet kalbine yerleştirdiği bu imanla itminana ve huzura kavuşacak. Beşerin ıstırabının temelinde ne efendim, iktisadi buhranlar, ne ictimai buhranlar. Asıl beşerin buhranlarının temelinde imansızlık ve itminansızlık vardır. Kalbin huzursuzluğu vardır. Allah'a itimatsızlık vardır, inanmama vardır. haşru neşle inanmama vardır. Bir mümin bu noktada ve bu vadide daima huzur içindedir. Bir mümin bütün dünyayı kaybetse de huzur içindedir. Çünkü dünya kaybolsa bile ahiret vardır. Allah'ın ebedi saadet sarayları vardır. Lezzet sarayları, zevk sarayları vardır. O saadetlerle Allah bizi serfiraz kılsın. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı aziz ve şerif eylesin. Bu türlü meseleleri size intikal ettirirken, heyecandan daha ziyade, Mümkün mertebe meselenin içinde mantığımla bulunmaya çalıştım. Ama bununla beraber yine. Her nedense heyecanlarımı yenemedim. Onlara galebe çalamadım. Arzu ederdim ki bunları oturup sizinle tatlı tatlı konuşuyor gibi arz edeyim. Yine de öyle olmadı. Rabbimin dilediği gibi olur her şey. Ona fevkalade iman, izan ve itimadımız var. Bu hususta bizi daha fazla kuvvetlendirsin. İman ve izanımızı artırsın, yarını gözümüzün önünü görüyor gibi bize göstersin, ona bel bağlattırsın. Ve bizleri cümleten Hz. vesselamın altında toplanıp hamd edeceğimiz liva hamdi altında haş ve neşreylesin, eylesin. Gözü dönmüşleri de Allah hidayet eylesin. Merhametsiz ve canavarlaşmış kimseleri Allah hidayet eylesin kalplerine insanlık duygusunu ilka buyursun. İllahi Teala'l-Fatiha. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Alhamdülillah. فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما بل لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وعساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا kızdabu bi ayatina kazzaban wa kull shay'in ahsaynahu kitaban faduku falan nzidakum illa azaba sadaqa allahul azim wa balana rasuluhu bir saat bir fabrika halinde bu kainat başdöndürücü, döndürücü muhteşem düzeniyle devam eden bu kainat Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu zamana kadar bu haliyle devam edecek. Ve sonra ipi çözülmüş tesbih taneleri gibi her şey saçılacak, saat sola dökülecek. Her şey birbirine karışacak, karma karışık olacak. İyi kötüye, hayır şerre karışacak, madde-manaya, mana-maddeye karışacak, kafir-müminle yan yana gelecek, fasık-facirle beraber olacak ve sonra bir imtiyaz ve tefrik devresi başlayacak. Dinin kötüden ayrıldığı, facirin fasıktan ayrıldığı, kafirin müminden ayrıldığı, mülhidin inanandan ayrıldığı bir temyiz ve tefrik devresi başlayacak. Hayatını kesafet içinde, küduret içinde yaşamışlar. Ruh sefaletinden kurtulamamışlar. Yaşadıkları ruh sefaleti için doğrada kesif olarak aşağıdan akıp kayaya gidecek. Ali insanlar, faziletli insanlar, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmiş ve onu yaşayan insanlar havada uçuyor gibi, kanat çırpıp pervaz ediyor gibi yağların üzerinde kaymak gibi en nezih şekilde en nezih ve en yüce alemlere gidecek, akacak ve orada yerini alacaktır. Mümin, yarın karşısına çıkacağı böyle bir durumdan ötürü bugünden kendisini o duruma göre ayarlayan akıllı insandır. Mümin, yarınını doğuracak davranışlarını bugünden iyi ayarlayan insandır. Muhatebe ruhu ve şuur içinde hareket eden, bir arpadan dahi Allah'a hesap vereceğine inanan ve dünyada dolaşırken adımlarını ahirete göre atan, basiretli insandır. Müminin davranışlarında göstermelayıcı bir keyfiyet bir hava yoktur. Zira o ölçünün ve muazenenin insanıdır. Müminin davranışlarında tecavüz, haknaşı, naslık yoktur. Zira o bütün tecavüzlerin, haknaşın cezasının çekileceği bir güne gittiğine katîyen ve katibeden inanmaktadır. Ve yine mümin kendisini bekleyen böyle bir güne inandığı için huzur ve saadet içindedir. Genciyle huzur ve saadet içindedir. İhtiyarıyla huzur ve saadet içindedir. Çocuğuyla huzur ve saadet içindedir topyekun cemaatıyla cemaatleriyle, huzur ve saadet içindedir. haşr inanmış bir milletin, bir cemaatin küçükleri veril çocukları, ütte ütteessür olan ve etraflarında olup biten hadiselerden çabuk müteessir olan çocuklar, ahirete öldükten sonra dirilmeye inanma sayesinde o zayıf kalplerinde ölümü bir burkuntu halinde duymazlar. Ölürken huzur içinde ölebilirlerdi. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde savaşan bir delikanlı bir çocuk 10-12 yaşında yediği kılıç darbeleriyle soluk soluğa huzuru risalette nahiye getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyordu. Belki de biraz müteessirsin, vaci çekiyorsun evladım diyordu. Hayır ya Resulallah diyordu. Zira gideceği yerin hüsur bahç olduğuna inanıyordu. Öyle bir aleme gittiği için kendi acısıyla ve ısrabıyla, Resûl-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı da hüzursuz etmek istemiyordu. Seyyidine Hazreti Ömer ayrı bir vadide ayrı bir çocukla karşı karşıya geliyordu. Gence nasıl ziman olduğunu, nasıl onun bağla pervazan arzularına, aşire inanma, ahirete inanma meselesi frenlediğini, nasıl hesap endişesiyle dikkatli hareket ettiğini gösterebilmek için dikkatinizi rica ediyorum. Seyyidine Hazreti Ömer vadi vadi dolaşıyor. Her gördüğü, her yaklaştığı insanın kalbini yokluyor, nabzını dinliyor. Nabzını dinliyor, iman ve itminan varsa o topluluk huzur içindedir. İman ve itminan yoksa buhran vardır, buhran, buhran üstüne buhran vardır. Dağda koyun güden çobanın yanına sokuluyor. İçtimai hayatta, içtimai durumu inkişaf edememiş bir fert. Bir çoban çocuğun yanına tokuluyor. Sekiz, on yaşında bir çoban çocuk yanına tokuluyor. Evladım şu koyunlardan bana bir yudum süt verir misin diyor. Veremem diyor efendi, amca veremem diyor Ömer'i tanımıyor. Veremem çünkü koyunlar benim değil diyor. Tecrübeyi ve denemeyi değiştiriyorsa seyyidine Hazreti Ömer radıyallahu anh. Oğlum diyor şu koyunlardan bir tanesini bana satsan parasını versem. Biz burada yesek karnımızı doyursak. Sen de efendine kurt yedi desen olmaz mı bunu? İşte o zaman çocuğun kafası zıvanadan çıkıyor. Sopayı yukarıya doğru kaldırıyor uzun boylu Ömer'in başına indirmeye çalışırken şöyle diyor. Ne diyorsun amca diyor. Ben şu tepenin arkasındaki efendimi avdatabilirim. Her an kalbi kalbimi elinde tutan Allah'ı avlatabilir miyim söyle bana diyor. <gülüyor> ve Hz. Ömer secdeye kapanıyor. Tebhamın en küçük çocuğu ve çobanı dahi, bu kadar şuurda derinleşmiş olursa, ben çok bahtiyar bir der. Taşkının taşkınlığını da böyle Ömer. Çocuğa da öyle huzur bahçeder. Delikanların kanlarının deli olduğum, galeyanı hengamından, Sağa sola canavarca saldırdıkları bir dönemde, Frankenstein'in ortakları gibi ortalığı alıp milleti kana boyadıkları bir dönemde, Basubadel Mevd hadisesine inanmam, böylesine frenleyici ve bağlayıcı bir husustur. Binaenaleyh, haşr-ı neşe inanmış bir topluluk huzur ve saadet içinde, itminan ve emniyet içindedir. Beli bükülmüş ihtiyarlar, Hayatın ve dünyanın kendilerini bağrından söküp atmak istediği ihtiyarlar, ölümden başka, karşılarında bir yol kalmamış ihtiyarlar. Soruyorum size, bazı vadel mevkten başka ne ile teselli olabilirler? Öldükten sonra, dirilme olmadıktan sonra ne ile teselli olabilirler? Saat olayı nihraf etmeden, süratle mezara doğru giden bu insanlar, bir canavar gibi mezar ağzını açmış onları beklerken, ne ile kalplerinde huzur duyabilirler? Sadece ve sadece haşr neşre, nimetlerin başlarından akacağı o günle, saadet saraylarının kendilerine açılmasıyla huzura kavuşabilirler. Kaybettikleri gençliğe mukabil, sıhhata mukabil ve kaybedecekleri dünyaya mukabil, bir ukba ve ebedi saadet erdi edeceklerinden ötürü, onlar saadet ve huzur içindedirler. Onun içindeki Rasûl-ü vesselamın huzuruna geliyordu yaşlı atadan. Ya Rasûlallah müsaade edersen harbe gideyim, savaşayım, şehit olayım, sıhhatsızlığımı sıhhatla değiştireyim, ihtiyarlığımı gençlikle değiştireyim, fani ve zahiri keyfiyetimi baki keyfiyete tebdil edeyim, dünyamı vereyim, ahiret alayım diyordum. Vahiyata doğru sır atla koşuyordum. Dai dar olduğu bir husus yoktu. Kabirden endişesi yoktu zira ebedi saadet saraylarına gidiyordum. Ve her şeyin önünde ve başında ayrı bir husus vardır. Milletleri tedirgin eden ayrı bir husus vardır. Bu husus şehvani duyguların kıskıvrak insanı kıstırdığı anda onun kötülüklerinin önlenmesi hususu. Bu husus vehimi hislerin insanın insanlığına galebe çaldığı bir dönemde o behimi hisleri direnleme hususu. Bu husus insanı canavar haline duyguları getirdiği bir dönemde ona insanlığın yüce manasına giden semaları gösterme duygusu. Eğer belli bir dönemde beşerin belli bir kesimine bu dersi vermezsek Onların taşkınlıklarını ve tecavüzlerini önlemek mümkün olmayacaktır. Siz başka şekilde zinanın önünü alamayacaksınız. Mahkemelerin koridorları her gün bu mevzuda işlenmiş cinayetlerle dolup taşacaktır. Aileler ellerini dizlerine vurup kızlarının iffeti için ağlayacaklardır. Babalar evlatlarının kapılarına getireceği bir fahişe gelinden dolayı dağıdar ve dilgir olacaktır. Siz hırsızlığın önünü alamayacaksınız. Şebekeleşmiş hırsızlar olacak. Banka soyan eşkıya olacak. Milletin malına kasteden eşkıya olacak önünü alamayacaksınız. Siz cana kıyan canavarların önünü alamayacaksınız. Bağlayamayacaksınız. Her ferdin arkasına bir polis koyacaksınız. Her ferdin arkasına bir polis koyacaksınız ama yine şakavetin önünü alamayacaksınız. Beşer alamıyor şakavetin önünü. Amerika'dan Rusya'ya kadar yıkılsın ikiziden. Beşer alamıyor şakavetin önünü. Batıda ve doğuda beşer alamıyor şakavetin önünü. Ne zaman kalbe yasakçı konuyor, fert kendi kendini kontrol altına alıyor, faziletli yaşama yoluna giriyor. Zinhar diyor adımını atarken, Rabbime hesap vereceğim diyor. Rabbime hesap vereceğim diyor adamın ona göre atıyor ve çeşitli taşkınlıklar kendi kendini önlenmiş oluyor. Ben size bir soru tevcih edeyim: Sizin içinizden, Haçlı nesye inanan sizlerin içinden bir adamı öldürme canavarını sar edecek bir adamın bulunacağına ihtimal veriyor musunuz? Kan döken bir insanın bulunabileceğine ihtimal veriyor musunuz? Banka soyacak bir adamın bir canavarın bulunmasını ihtimal veriyor musunuz? Her gün boy boy gazetelerde teşhir edilen canilerin ve kafirlerin bulunmasına ihtimal veriyor musunuz? Bulunamaz mümkün değildir, bulunamaz, zira ben bana ait olmayan bir seccadeye ayağımı basarken yanacağından endişe ediyorum. Camide namaz kılarken de kendi seccademi kullanıyorum. Rabbime hesap vereceğim korkuyorum. Onu bu duygudan mahrum olanlara anlatmak lazım. Rasulakem sallallahu aleyhi ve sellem Saadet aslında Saadet meclisinde, Saadet mescidinde, Saadet topluluğu içinde, Saadet Gamzeden beyanları içinde bulunduğu bir hengamda duyduğunuz bir tabloyu yeniden huzurunuza getiriyorum. Gence nasıl filan oluyor? Kanın galeyanını nasıl frenliyor? Şehvani duyguları nasıl önlüyor mesela? ve hisleri nasıl kesip atıyor, ve insan insanlar içinde nasıl melek mahiyetine getiriyor, ve bir topluluğa nasıl huzur ve saadet, itminan ve emniyet vaat ediyor, bakın ve görün. Resul-ü Ekrem mescitte otururken buhari Müslim ve ne i rivayet ediyorlar. Mescitten içeriye sahabinin dildiği yaz bir delikanlı giriyor. Fakat işlediği bir günahın olduğu davranışlarından belli. İki büklüm, katli büklüm. Allah Resulü'nün yanına kadar sokuluyor. Ve resul Ekrem'e bir şey diyor sallallahu aleyhi ve Sellem. Ya Resulallah, Allah'ın hakkında takdir ve tayin buyurduğu cezayı tatbik et. Allah aşkına beni temizle, Allah'ın huzuruna öyle gitmek istemiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dön git diyor, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur emre imtisal için dışarıya çıkıyor. Resulullah'a muhalefet etmemek için dışarıya çıkıyor. Tekrar içeriye giriyor, vicdan azabı rahatsız ediyor kendisini. İçtimai mukavele ile bağlı bulunduğu topluluğa hıyanet ettiği için, vicdanı rahatsızlık içinde içeriye giriyor. Ya Resulallah cezayı tatbik et ve beni temizlen. Temiz gitmek istiyorum öbür alemim. Allah Resulü aynen tekrar ediyor, ''Dön git tövbe et, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur.'' Merhamet kâri, şefkat şefkatperver insana düşen şey budur. Maiz yine dışarıya çıkıyor, yine içeriye giriyor. Bu hadise tam dört defa tekrar ediyor. Dördüncüsünde Resul Ekrem soruyor, ısrarla istiyor. ''Cezamı çekmek istiyorum, içinde yaşadığım topluluğa hıyanet ettim, onun düzenini bozdum.'' Ne var diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zina ettim ya Resulallah. Sürçtüm, düştüm. Hani hadis ifade ediyor ya mümin ekin gibidir. Yer yer yatar ama kalkar doğrulur. Ben düştüm, düşene kadar farkına varamadım. Düştükten sonra hissettim, zina ettim ben ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itirafı karşısında zinanın cezasını verdirecek. Kendi ağlıya ağlıya dışarıya alın der. Kendi ağlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zina için mukadder ceza maize tatbik edilirken Allah Resulü orada daha yollar da araştırır. Maiz acaba sarhoş mu böyle konuşuyor? Ağzını koklarlar. Hayır ya Resulallah. Sen zinanın ne demek olduğunu biliyor musun? Belki de kadına şöyle sarıldın ve bıraktın. Hayır ya Resulallah. Bir insanın helalıyla yapabileceği bir şeyi ben başkasıyla yaptım. Aynen ifade eder ve mescide yakın bir yerden. Bu husus için mukadder, muayyen ve muhassat olan ceza verilir. Bir aralık dayanamayınca kaçar. Arkadan birisi bir at, kene kemiğiyle yetişir başından aşağı vurur ve yere yıkar. Gelir Allah Resuluna haber verirler. O seyrediyor manzarayı. Der ki Ya Allah kalktı kaçmaya durdu ama falan enseden yetişti vurdu ve yıktı yere. Fella muhu buyurur. Onu bırakmalı değil miydiniz? Belki itiraftan vazgeçecekti bu resul Ekrem'in yolu. O baştaki hakimin yolu. Belki itiraftan vazgeçecekti, Allah o günahı affeder. Fakat maizde ısrar ediyordu. Burada temizlenip de Allah'ın huzuruna kirli çıkmamak için itiraf ediyordu ısrar ediyordu. İki gün sonra resul Ekrem şöyle buyurur. Maiz için istiğfar ediniz. Öyle bir tevbe yaptı ki, şu vadide yaşayan bütün insanlara tevbesi dağıtılsaydı kafi gelirdi. Zira hiç kimsenin görmediği, bilmediği bir yerde günah işlemiştim. Ama kimsenin bilmemesi günahın itrafına mani olamamıştım. Resul-i Ekrem'in ona af yolunu göstermesi de engel olamamıştım. Ben, behemhal temizlenmeliyim. Zira ayağına tüble serayir var günahların döküleceği gün. Orada hacalet ve mahcubiyettense, burada cezamı çekerim diyordu. Genç böylesine bağlanmıştı. Bir suç tek başına işlenmez ya, zina işleyen, zina fiilini işleyen insanın suç ortağı da vardı. Ve nihayet iki gün sonra dami diyeli bir kadın geldi içeriye. Zavallı kadının iki büküm olduğunu görüyoruz, kaddi bükülmüştü. Rasulullah'a kadar yanaştı, kimse bilmiyordu. Bu suçun kim işlediğini kimse bilmiyordu. Ama Allah'ıyla kendisi biliyordum. Temizlenmek istiyordu kadın. Bir kere süçmüştü, bakışı bulanmıştı ve düşmüştü. Temizlenmek ve arınmak istiyordu. resul Ekrem'e yanaştı şöyle dedi: "Ya Resulallah, haddi şer'i tatbik et beni temizle." diyordu. Tertemiz duru vicdanıyla temizlenmek istiyordu. Allah Resulü ''Git tövbe deyince kadın biraz da kaşlarını çatarak o huzurun edebine muhalif bir beyanda bulundu ve şöyle dedim. ''Mâizi vidayette başından savduğun gibi beni de savmak mı istiyorsun ya Resulallah?'' ''Ben arınmak ve temizlenmek istiyorum, hata ettim, yıkanmak istiyorum.'' ''Allah Resulü şimdi sana ceza veremeyiz.'' buyurdu. ''Çünkü hamilesin bir çocuk var, o masumdur.'' ''Hamlini vaz etmen lazım.'' Kadın evine döndü, çocuğunu hamlini vaz edeceği ana kadar ağzına lokmayı koyunca diken yutuyor gibiydi. Yer inmiş aşağıya onu sıkıştırıyor gibiydi. Yerle göç arasında eziliyor gibiydi. Yedi ay, sekiz ay ıstırap çekti. Hamlini vaz ettiği ilk gündü ki beni bir sedyaya koyun da Resulullah'ın huzuruna götürün. Mahsumu ayırdık, aldık bir tarafa koyduk, ben cezamı çekmek istiyorum. O vaziyette geldi ki göz yaşartıcıydı durum. Bir tarafta hıçkıra hıçkıra ağlayan bir çocuk vardı. Beni tarafta yerinden kalkamayan bir kadın vardı. Ve bu kadın hakkında tatbik edilecek ceza istiyordum. Zina etmiş bir zaniye olarak Allah'ın huzuruna gitmek istemiyordu. Allah Resulü yeniden baktı. Yeniden bir bulut gibi doldu. Yeniden gözlerinden şakır şakır yaşlar döküldü ona döndü şöyle dedim. Şimdi bu vasiyette sana ceza veremeyiz. Çünkü senin çocuğun var, bu çocuk bakıma ihtiyacı vardır. Ne zaman bu çocuk kendi ihtiyacını kendi görecek hale gelecek, ekmek yiyecek, yemek yiyecektir o zaman gelirsin. Kadın evine döndü, durmadan çocuğu ekmek ve yemek yemeyi öğretiyor. Kısa zaman içinde ona lokmayı ağzına koyacak durumu öğrettim. Ağzına yerleştirdiği lokma ile yeniden Resulullah'ın huzuruna geldi. Bir iki ay sonra. ''Ya Resulallah yavrunun bana artık ihtiyacı yok. Ben cezamı çekmek istiyorum. Yeter beni bu vicdan azabından kurtarın. Ben içinde yaşadığım cemaate ihanet ettim. Topluluğuma ihanet ettim. İçtimai mukaveleyle bağlı olduğum topluğun kanunlarını alsus ettim.'' Kadın cezasını çekti. Koydular kapının önünde bir çukurun içine. Allah'ın hakkında takdir buyurduğu hüküm infaz edilirken... Halid bin Velid, kadına bir taş esnasında bir de sebedi verdi, zaniye diye. Resul-ü esip kulağına geldi bu söz. ''Ne oluyorsun ya Halid?'' buyurdu. Kadın öyle bir tevbe etti ki, vallahi kara Müslüman da yapsaydı, affolurdu. Zira o kadar zorlanmalara, o kadar af yolu araştırmalara rağmen, ısrarla itiraf ediyor, ve burada temizlenmek arınmak istiyordum. bunu bu duruma zorlayan bir şey yoktum. Sadece imanı ve izanım, sadece öbür aleme inanmam, orada rüsvâ ve rezil olmaktansam, burada temizlenme ve arınma, orada mesut ve bahtiyar olma. İşte maiz işte suç ortağı gami kadın. En muteber hadis kitaplarında bize anlatılan bu şey, devr-i Risalet Penahide Cereyan ediyor. Devrin gençliğini, <gülüyor> hevesat-ı nefsaniye ve galeyanı devrin gençliğini tablolaştıran bir misaldir. Fert nasıl günahtan ürküyor, nasıl günahtan kaçıyor. O devirde teker etmiş üç tane vaka yoktur. Yüz sene içinde teker etmiş üç tane vaka yoktur böyle. Demek ki millet kadınından emindir. Demek ki millet iffet içinde yaşamaktadır. Demek ki ırz ve namus masumiyet altındadır. Ve yine o devirde sadece bir kadının elinin kesildiğini görüyoruz. Hırsızlık yoktur. Zira Allah'a ahirete inanma vardır. Fazilet insanların içinde kök salmıştır. Davranışlar ahirete inanma.